yüzyıl modernliğin hakikaten e, bu anlamda teknolojik bir rüzgarlık olarak doğuşu ve felsefeci olarak tekrar işte insan doğanın efendisi ve sahibidir. Öncesiyle bunu artık öyle, slogan haline gelmiş adeta ifadesini görüyoruz. <gülüyor> ee, makine doğa. Ne demek makine doğa? Ee, doğadaki olayların açıklaması Vesel dünya, böyle bir açıklamaya uygundur. Ama insan, ruh aynı zamanda, ruh'a sahiptir. Şey, düşünen bir varlık olarak, bu makinenin, makine dünyanın üstündedir, farklıdır. Orada elektrik falan söz konusu, söz konusuyla. Ama işte bir problem var, Descartes diyorsunuz. İnsan tam da maddeyle ruhun karşılaştığı bir varlık, bir arada ve kar kerikalandan e, ruhu kovuyor. Yani hayvanlar, bitkilerken Aristoteles'te aslında ruhta bir sürü var. İnsandaki düşünen ruh, bitki hayvanda duyumsayan ruh, e, şeyde beslenen ruh şeklinde. Doğadan insana doğru gelen bir şey. Bir kardeşliği balık bir kurarken. Descartes tam bir konuşuyor. Ruh sadece insanda. çünkü özü düşünce, duyumsama filan, isterdim, yani ruh değil, o başka bir şey, o mekanik. Bütün bunlar mekanik süreççler. Ee, ama tabii bu Descartes'ı niye götürüyor? İşte ünlü iki töz anlaşılan, dualizm dediğimiz iki töz şeklindeki metafiziye, ontolojiye götürüyor. Ve felsefe tarihinde de ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü töz bütün Antik andalere ne bir felsefede ya birdir, birdir töz, ya atomcular da planları <gülüyor> bir çoktur. De kartın acayip şey iki, değil mi? Nereden çıktı iki? Ya bir ya çok mantıksal olarak böyle bir şey. Ya var olan her şey, iyi Kuran atomlar gibi böyle şeyler yani töz diyeceğiz, o zaman ne olacak? <gülüyor> Ya da hepsini birleştiren, işte entegredeki tepedeki kavrama doğru yükselen bir e, evrensellik zincirindeki en üstteki kavram diyeceğiz, onun anlayacağız ve tek töz anlayışını çekeceğiz. Herki töz, Her töz de Bu aslında enteresan bir şey çünkü e, bunu açıklamak için, neden böyle olduğunu yani açıklamak işte tam da bu mekanik doğranlayışının Optik çıkışının hatırlaması lazım çünkü bunu Descart bir bilim adamı. Descart fizikçi. pezipçi, optikle uğraşıyor. Analitik geometrinin kurucularından bir sürü buluşun sahibi yani Descartan, Pythagoras e, <gülüyor> falan değil Bilim adamı. Bilim ve felsefeyi son derece birlikte ilerletiyorlar zaten. 17. yüzyılda. Herkes şey değil, felsefecidir Galileo falan mesela. O felsefecidir, felsefe yapan herkes aynı zamanda. Biliyor. Hepsinin buluşları var. Şimdi felsefe eğer bütün bunları kavramlar altında toparlamaksa özel bir işlevi varsa e, kültürün bütün boyutlarını e, kavramak ve aralığındaki bağ, bağ üzerinde düşünmekse e, Descartes bunu hesaba katmadan felsefe yapamayacağı bir dönemde, 17. dönemde. Bunu hesaba katıyor. Hı. Öte yandan yine kültürün hala etkili Hangi alanlarda etkili, siyasette etkili, ahlakta etkili, maneviyatta etkili bir başka boyutu var, kilise boyutu var mesela hâlâ, haç boyutu var, Tanrı kavramını beraberinde getiriyorum. Bu hâlâ e, ağırlığını duyuran, insanları etkileyen bir dünya görüşü burada bir boyut olarak bir bu döneminde var. Evet. Descartes kültürün bu de iki boyutunu ilk ikisini temsil eden Galileo temsil eden bir figürü diğeri de İsa. Normalde bakın felsefeterine bakarsak mekanik doğa tasavvurları pek tanrıya yer ayırmaz felsefede. Antik işte tanrıların işte boşluklarda bulunmuş bir şey ama ya bir takım şeylerdir böyle. Yani mekanik doğa tasarımı daha ate görüşlerle bir aradadır. İnelist doğa tasarımı yani ereksel doğa anlıışı bu bu doğaya yerleştiren bir tanrı kavramı ile birlikte daha çok düşünülür. Ama Descartes'e de öyle değil. İlk defa 17. yüzyılda bir metafizik karşısındayız ki orada hem mekanik doğa tasarım var hem de tamir olan inanç var. Yani yaratılmış bir doğa anlayışı var. Sadece 17. yüzyılda. İşte bu eğer düyalist bir ontoloji olmasaydı saçma olur. Çünkü varlığın bu birbirine aykırı iki cephesi aynı bir içinde açıklanabilir bir şey değil felsefe için. Ama ama İki söz anlayışında madde alanının ilimin efendisi Galile'ye Galile'nin haklı ama Galile'den Galile'nin dediklerinden biz ahlakla manevilerle ilgili sonuçlar çıkaramayız. Çıkarmamıza gerek yok. Çünkü o başka bir söz. Varlığın başka bir alanı. O ruhu ilgilendiren alanı. Diyebilecek de ben. metafizik. Yani bu daha cennet bir şey. Çünkü ee... mesela Filozoflar böyle yatıyor, kalkıyor, tek töz olsun. <gülüyor> yok bir tanesine C veya bir başka biriyle çok töz olsun. Yani töz çok seviyordum. Bir <gülüyor> de kafka birden bir orijinal bir şey olsun, yani iki töz olsun. Böyle bir şey yok. Yani ben sana her zaman e, o canlı yaşandığın e, hayat dediğiniz şeyle, kültürle, onun bütün kültür unsurları ile esaslaşan bir düşünce var. Ya yani bütün onları bir arada aralarındaki ilişkide birbirini olarak anlamlandırmaya çalışan ve bunu kavramlar yoluyla sistematize ederek mümkün olduğu kadar yapmaya çalışan bir düşünme tarzı bir yaklaşım. Yani eğer bu İsa'nın temsil ettiği kilise temsil ettiği etkiyi, kültürel etkiyi buradaki ikna edeceğini hala bir ölçüde korumasını ama öte yandan da bu yepyeni doğa biliminin artık Aristoteles'in izah edemediği bir doğan bir açıklama yeteneğiyle bilim adamlarının dünyasında bilim dünyasında yeni ufuklar açtığını görmezsek bu iki veriyi anlayıp bunun bir problem oluşturduğunu görmezsek bence çift töz anlayışı başka türlü açıklanabilir, anlamlandırılabilir bir şey değil. Çünkü modernlik aynı zamanda biliyoruz bireyin ortaya çıkışı. bireyin ortaya çıkışı ve bireyin ortaya çıkışı da her zaman otoriteyle biraz mesafe koyarak onunla bağları bir sorgulayarak oluşmuş. çok tüm olarak görüyoruz bireyin ortaya çıkışını felsefede. Çünkü şöyle bir şey düşünüyor Dekart bütün bu ıı, bilgiler bize otoritenin hakkında bilgiler, okullardan öğrendiğimiz, kitaplardan öğrendiğimiz, filozoflardan da öğrendiğimiz, başkalarından öğrendiğimiz şeyler. Bu otoriteler rasyonel, bu otoriteyle inanma yoluyla bilgi edinme, yeteri kadar sağlam, yeteri kadar rasyonel bir temel değil. Asıl olan aklın gücüdür ve aklın kendisini artık inkar edemeyeceği apaçık bir hakikate ulaşarak ya da hakikatlere ulaşarak onlar üzerinde kuracağı bir bilim ancak güvenilir bir bilimdir. Onun için otorite kaynaklı, bana veri olarak aktarılmış bütün bilgileri, apaçık bir hakikat olarak görmediğim sürece sadece olabilir gibi gördüğüm sürece kuşkuyla ile Yönteminin gerektirdiği bir sonuç olarak işte meşhur kuşku yöntemle, yöntemsel kuşkuya geçir. Şimdi burada bizi ilgilendiren kuşkunun gençleri çok enteresan bir süreç ama asıl ilgilendiren ne? İlk hakikat bireysel bir hakikat olacak. Pobito duyuyorum, duvitu, şüphe duyuyorum, Pogito, düşünüyorum o halde varmıştı işte var. ben ilk defa, ilk hakikat ne o halde için kendisinin düşünen bir varlık olarak, düşünen bir şey olarak varlık olarak. Çok bireysel bir şey değil mi? Yani ben her şeyin doğuşu, bütün bilimin aslında ee, doğruluğunun, kanıtlarının, bütün ontolojinin bu ilk hakikatten itibaren oluşturulması, bunun üzerine inşa edilmesi. Bu müthiş bir şey tabi. Özden'in ortaya çıkışı, şeyin ortaya çıkışı. Biraz tartışılır tabii özden kavramını zaman olarak bir kadıma. Zaten Haydegar mesela ne diyecek? Yüz, şey kritiği, modernite kritiği, teknoloji uyku haydegar kritiği olan Haydegar ne diyecek? Descartes'ten itibaren modernlik başlamıştır. Ve özne metafizi olarak gelişmiştir. Ne demek özne metafizi? Artık dünya var olan, daha doğrusu öznenin tasarım konusu haline gelmiştir. Çünkü Descartes'de öyle olacak. Ben varım. Düşünen bir şey olarak varım. Zilinde bir takım ideler var. Acaba bunlar dış dünyaya tekabül ediyor mu? yani bir bilginin kesinliği sorulduğu dönüşecek hakikat sorunsalı. Ve varlık bu zihnin öznenin bilme konusu olacak sadece. Bu özne nesne ayrımı insanın aslında doğadan kopması doğayı tamamen bir bilmenin, kullanmanın, anabilmenin ve sahip olmanın bir şeyi olarak konusu haline dönüştürmesi, teknolojik uygarlığın yanında olması. göre çok meşhur, çok ilgi çekiyor bu dönemde biliyorsunuz. Teknolojik uygarlığın, doğaya böyle yaklaşımın aslında politikada totaliter rejimlerin yol açtığı, işte o totonak işte şuan filan bütün olayların da olaylar arasında sıkı bir ilişki olduğunu düşünür. Yani doğayı tahakküm, insana da tahakküm enrolar çıkıştı bana göre. E, bu tabii çok da tartışılan bir konu. Yani Heidegger'in öyle gittiği kesin öyle diye de söyleniyor. Ama e, bir modernlik eleştirisi, Descartes'tan başlayan bir modernlik eleştirisidir. Ve işte asıl konusu da bu, metreposesiyo gelen adör cümlesidir. Evet, de kartla ilgili istersen bir şey soracaksınız. Ya da bir merak ettiğiniz bir şey varsa şey yapalım. Çünkü e, ne kadar orada derinleşeceğimi bilmiyorum. Spinoza'ya yavaş yavaş geçeceğim. Geçebiliriz, peki. Evet. <gülüyor> Daha sonra da dönelim dekartı. Tamam, şu an şurası da. Yani Bugün bir şey yapmak isteyen kalkıp dekart okumlar. Ama Spinoza öyle değil. Spinoza günümüzde ve peydir. Yani şöyle bir otuz senedir falan. Ee, özellikle sol cenahta, sol enteleccal dünyada, aslında bu yerlerinde de ilk görüyorum ama ona ayrıca değineceğim ama sol enteleccal dünyada büyük bir caz ve oluşturuyor. Ee, Türkiye'de mesela bayağı bir Spinoza severler şeyi var. <gülüyor> ve Sadece şöyle sevmiyorlar yani okuyorlar, bilgileniyorlar. Yani bu her ülkede rastlanacak bir şey değil. Ama e, biliyorum ki Avrupa'da da e, büyük ilgi görüyor Spinoza. Bunun nedeni e, ne değinelim, neden diye. E, Spinoza aslında çok farklı okumalara izin veren bir filozof. Descartes mesela ne değil? E, Descartes'te tartışılan şey daha çok Descartes'e şunu demek istedi? Bunu, bu fiziğiyle tanrı tanıması arasındaki ilişkin edilen konular, <gülüyor> daha e, felsefe tarihi konuları mesela bir e, mistik bir okuma yapabiliyorsunuz hmm. ve mistik okumaya şey materyalist okumaya da izin veriyor. Hmm. Spinoza. Ee, Metavi Spinoza'nın e, hmm. biraz soyut oluşumdan geliyor. Yani metafiziğin böyle bir şey oluşumdan geliyor. E, çözünmesi, anlaşılması e, oldukça zor bir e, bir Öyle bir de Zaten ne demiş? İhtiyatlı ol. Daha sonra 18. yüzyılda e, Kant ne diyecek? Alın, cesaret edin. Cesur olun, oluşun. Ama şey, Spinoza aman bir katli konuşun diyor. Yine Spinoza düşünce özgürlüğü göz alınır. Spinoza çok nadir olarak demokrat olan, düşünce özgürlüğünü felsefesinde çok önemli bir yer ayıran bir filozof ama da aynı zamanda enkil normalde ders yedense zorunda. Neden? En zor düşünce 17. yüzyılda. En zor düşünce ama en büyük düşünceler. Yani baskı var bu demek çok bahane ilan demek istiyorum. Evet, bir <gülüyor> e, sol dediğim şeyin e, materyalist olarak ilgisini çekiyor. Onun doğa tasarımı nasıl? Bir doğa tasarımı tek bir cümleyle söylersin. Tanrı ya da yani doğa. Aynı şey. Tanrı. Yani doğa. Filozoflar bilim adamlar doğa şeye teologlar Tanrı diyor. E tabi bu da yani zaten her türlü Için bir elit evet, bir şeydir, saklı bir şeydir. <gülüyor> Eğer kısa zamanda, yahu Amsterdam'da yaşayan bir yerli siması sinagogdan şey yapıyor, ekspolini yapıyor. E, o da zaten çok meraklı bir e, küçük bir şey yazsa özür dilerdi Yani geri gelecek şey yapacak ama Sokrates gibi biraz. E, Yarım saat kaldı. Yarım saat kaldı. Evet. Peki o zaman. Evet, Spinoza'nın felsefesini genel olarak biz Tanrı ya da Dua dedik. Ee, rasyonalist bir filozof. Ee, çünkü causa si ve rasyo diyecek bir de asıl neden, sebeptir. Ee, bütün 17. yüzyıl filozofları öyle, Lermiz de öyle, Lermiz de, e, de getirecektir. Ve ünlü cümlesi ee, var olan hiçbir şey yoktur ki onu açıklayıcı rasyonel bir sebep olmasın. Nilesini rasyonel. Hiçbir sebepsiz hiçbir şey yoktur. Bu nedir ama düşünün. Bu rasyonalizm, rasyonalizm dediğimiz şey nedir? Aklın gücünün kiş meynan Her şeyi kavrayabilir. Yeteri kadar sebat gösterirse, devam ederse insanlık, insanı anlayamayacağı, aklını kavrayamayacak hiçbir şey yok. Bu tabii kilislerin seçimde korkunç bir şey. Yani bu bile yeter değil mi? Tanrı'nın neredeyse zihnini enfuz etmek falan diye bütün şeyler Tanrı'ya yakın bir yerde duruyor insan. Rasyonizm tanımladığı da insan. ne diyor Descartes? Doğal ile Tanrı arasında bir yer değil. Tanrı zaten mühendis. Makine şeklinde doğayı yarattı. İnsan da ona örnek alarak değişik makinelerle onun yüzünde gidecek. Bu gayet normaldir. Ve yani bir tek tek artık kendini kiliseyi kabul ettirir. Hırsat da bu güzel kitabı, bu güzel kitabı yazar ona. Yani bazı kitabı, psikoposlar şeyler. Çok değil. Spinozacık öyle değil. Spinoza, biliyorsunuz, gözlük camı, şey camı, ölüm canları filan şeyleri hayatını kazanmaya başlar. Üniversitede ipini bile kabul etmez. Çünkü kiliseyle anlaşmazlıkla düşmemesi koşuluyla ile önerilmiştir. İşte Jan adında Amsterdam'daki liberal, o zamanın liberal şeyin, partisinin liderini destekler. Onların ölümünden sonra başı belaya girer. Yani böyle bir hayat, çok zor, çok onurlu ama bir hayatı düşünüyor. Yani Zeynus'a, işte son Teolojik ve politik kitapları var. Demokrasi konusunda, din konusundaki yaklaşımları son derece Günümüzde de ilgi duyuyor, özellikle dediğim gibi materyalist, sol okumalar bakımından. Mesela İtalya'da, işte Tony Negri, duymuşsunuzdur, belki Emur akımı bakımının ünlü Spinozaçı. Antonio Negri, ünlü bir Spinozaçı, akademisyen ama aynı zamanda Fransa'da, Almanya'da, her yerde şurada tanınan biri, onun çıkardığı bir dergi tamamen Spinoza'ya dayanarak nasıl şeye, e, sola, Marksizmi bir otoloji e, <gülüyor> yeniden bulabiliriz. Spinoza'da aradıkları bu. O görüşün, o tarafı. E, Spinoza'da daha çok metatizminden çok mesela bir konatus kavramı var. Spinoza'da çok önemli bir kavram olarak. Bu konatus e, var olan her şeyin varlığını sürdürme azim ettiği enerjisi, Böyle bir şey. Spinoza bütün varlıklarda böyle bir özellik olduğunu, böyle bir güç olduğunu söyler. Ee, ve yine sol için Spinoza'yı cazik kılan bir şekilde, e, mesela e, genel olarak Spinoza'yı doğal hukukçular dediğimiz gruba koyarlar, yani lobium e, gibi e, İngiliz amperistlerinin geliştirdiği bir e, doğal hukuk geleneği vardır. Biliyorsunuz onu herhalde doğal hukuk... Işte, insanın doğuştan hakları var ama toplumsallığa geçerken bu hakların bazılarına göre, bir kısmını bazılarına göre, hemen hemen hepsi Kops, Kops'ta devreler insanlar ve orada yeni bir yemenin kurduğu bir hukuk düzeninde ama artık hayati tehlikeyi bertaraf ederek yaşarlar falan. Kontraktüya bir sözleşmeci bir toplumsallık ve politika tarihidir bu. Şimdi Spinoza da kontraktüya düşünür ama Spinoza şöyle der, kendi ifadesi Hobbes'tan ve diğerlerinden benim farkı şu ki doğal haklar aktarılamaz. Çünkü hak, ay işte bu konuya tutuştur, güçtür. İnsan bunu aktaramaz. Aktarılabilir bir şey değildir bu. Tabi bu sınırlanabilir bir şeydir, sansür edilebilir bir şeydir, baskılanabilir bir şeydir ya da özgürleştirilebilir bir şeydir. Ama aktarılabilir bir şey değildir. Ee, bu da yani kontraktüelist, liberal bir e, dışında alternatif sunan siyaset felsefesini yani görüş olarak da Spinoza'da, pardon, böyle ellerimle <gülüyor> <var. gülüyor> ee, ilgi çekmişler. Dolayısıyla Spinoza, yani günümüzde e, çok ilgi çeken e, bir düşünür. E, kim var başka bir yeri, kadar ilgi çeken? Bir kere hiç aklınıza gelmez mi? Machiavelli sempozyumu yaptık. Baktık ki Machiavelli üzerinde hiçbir şey yazılmamış. Çünkü Machiavelli deyince her şeye varmak için işte araç bir bahtır. Machiavelli'izm, yerleşik yargı bu. Bu, halbuki 15. yüzyılda önemli düşünür. Fekala de Spinoza gibi. Çünkü konfliktüyaliteyi, çatışmayı, ee, politikanın temeli olarak alıyor. Mesela şöyle diyor, bir cümlesini ilginizi çekeyim diye söylüyorum. Bütün rejimlerde bir büyükler vardır. Ekabir dediğimiz şeyler vardır. Büyük vardır. Yönetenler onları yönetir. Bir de avan dediğimiz kitle vardır. Opulasi dediğimiz kitle vardır. İki huy, iki mızaçça tepsi eder bunlar. Ekabir her zaman baskı yapmak ve daha çok kazanmak, daha çok zenginleşmek, daha çok elde etmek ister. Adam da her zaman bu baskının azalmasını, bu işkencenin gitmesini, bu sömürünün azalmasını. <gülüyor> her yerde bu yani 15. yüzyılda söylenmiş müsaadenize müthiş bir cümle tabii bir marksistçilere. Onu hiç bilmiyorsunuz. Marx Makregele'ye gitmişti. Modern Marksizlerden kuruldu ve portföyden böyle dokuz sayfalık makya veriyor. Bizde de hiç zaman hiç kimse ilgilenmemiş maalesef. Ama iki tane sağ olsun Cemayva ile şey bastı. Evet. Spinoza ne karttan farklı kartta kaç dakika daha de zencefek oluyor? Niye? Ha? Bir dakika kaldı. Yarım bir şey mi? <gülüyor> Çok büyük artı zımbalar. <alsın>, <gülüyor> Spinoza tek töz söyleyeyim Tek töz. E, e, sonsuz ve mükemmel e, madde ve ruh böylece töz ve matrivitum olarak şey yapıyor. Geri kalandaki varlıklar nedir? Hmm. Onlar e, bu sonsuz tüzün aldığı girdiği e, modlardır, büründüklıklardır tarzlardır, bağımlılış varlığa görünür olduğu tarzlardır. Yani bir kumaşın üzerindeki atın şöyle, kıvrınlar gibi. Hepsi aynı tözden aslında. Ama onun modifikasyonları, onun e, aldığı şeyler, kırıklar girdiği kılıklar, tarzlar. E, burada tabii Descartes'teki en büyük sorun töz ve madde ilişkisiydi. E, pardon, Madde ruh ilişkisiydi. İnsanda bir aradaydı. Töz tanımı gereği dışarıdan etki kabul etmez. bakımlarda bakın çok klasik hepsi hala. Töz'ü aynı e, antikünada tanımlandığı şekilde tanımlıyor. Orta çağda tanımlandığı şekilde tanımlanıyor ve Töz asıl varlıktır. Dışarıdan da bir etki almaz. Başka bir şeyle etkileyemez. Şimdi madde ve ruhunun ilişkisi işte hiç kimse için ikna edici olmayan bir gülent finalist kozalaksı bez, bez gibi bir e, mekanizmayı uydurmasına filan şey yapmıştı. Zavallı Descartes çok şey yapmış. E, kesip biçmiş, etleri şeyleri e, alman kadavralarını çok araştırmış bilim adamı aynı zamanda. Ama bula, bula böyle bir şey ancak. Bir arada işte esprinden bir takım şeylerle ama ikna edici olmamış. Şimdi Spinoza'da bu problem kalkıyor. Spinoza'da aynı bir tözü ifade ettiği için önce ve madde aralarında bir etkileşim söz konusu değil ama bir paralellik söz konusu. Çünkü tözdeki herhangi bir değişim kendisini düşünce olarak da ifade ediyor. Kendisini yayılımda da gösteriyor. Dolayısıyla biz arada bir etkileşim olduğunu sanıyoruz. Ama aslında bir senkronizasyon var. Böylece bu mesele oradan kalkmış oldu. Şimdi Egel Spinoza için der ki Spinoza'cıyızdır ya da filozof bile değilizdir. Ee, şu anlamda Spinoza'cıyızdır. Çünkü varlık birdir. Töz, cevher dediğimiz şey birdir. Ve felsefe o birliği anlamadır. Ama der Hegel Spinoza'nın o birinde maalesef <gülüyor> tarih yoktur. Zaman vardır. Ama devrimden sonra, Frans devriminden sonra tabii ki felsefede her şey gibi, her düşünce sahası gibi tarihe gönderecek, ilgisini oraya eklenecek. Çok konuştum. Ne yapayım? Biz bunu özellikle bu kadar anlatayım bari. Liklis'ten çok kısa sözelim. Liklis ile ilgili Rahmetli Ulus Beker'in e, döleözden e, idrarın anlattığı <gülüyor> şeyler var. Kurssanız onda çevirilerini bakın da, tavsiye ederim. Halimiz çok bir daha aynı yüzyılda rasyoneliz bir furozor on e, tür yapıyor ve monad diye bir kavram üretiyor. Bakın ben seni anlamak için işte bu. Nereden çıktı bu monad? Yok böyle bir şey, ona Bir kavram yarattı. Çünkü buna ihtiyaç oldu. Spinoza'da olmayan bir şey, olmadığı söylenen bir şey, ben, bence böyle, ve pek çok filozofda olmayan bir şey yapmaya çalışıyor Çünkü O da nedir? Bireyle kavramı birleştiren. Bireyle kavramı birleştiren ilk filozof. Derkiz. Monat bireyseldir. Bireydir. Ünüktür. Hiçbirine benzemez. hiçbir monat diğerine benzemez. Asıl varlıktır. Monat bireyseldir. Ama kavramdır. Kavramdır. Tözdür. Peki. Monatlar. Monatların penceresi yoktur. Birbirine ilişkisi yoktur. Peki iletişim gibi gelen şey, nedensellik gibi, aradaki ilişki gibi gelen şey nedir? Aslında her bir monatta bütün dünya katlanmış gibi vardır. Çünkü her bir monat bulunduğu yerden itibaren bütün bir dünyayı ifade eder. Sadece şey, şey yapacaksınız, ne acayip felsefe diyeceksiniz. Ama sadece merak etmeniz için anlatacak kadar vaktim var. <gülüyor> Ama aslında muhteşem bir felsefe, onu söyleyeyim. Ee, yani hepimiz yani, e, bir bütün yaklaşımları e, bir arada, bir okuma tarzı olarak meşrulaştıran e, bir bilimsel bir közü, böyle bir sentez kurmak istiyor. Mekanik yaklaşımda doğru, finalist yaklaşımda doğru. İkisi bir okuma tarzı. Biri belli bir alana anlatmak için mi Diğeri başka bir alana anlatmak için. E, ve kendisi e, bütün bu felsefe alanındaki ontoloji konusundaki tartışmaları çözecek, bütün bilimler arasında bir birlik kuracak bir üst dil oluşturmak. Normal bir dil olarak. Ya modern <gülüyor> bir dil matematiği bir alt dil olarak kabul eden bir üst dil oluşturma çabasıdır. Zaten bütün bu filozoflar biliyorsunuz, Descartes'e, Gülak Müstöy'le e cebirliğin e gibi o alanda e, analitik geometride biri, biri, biri, biri, hem teslimat, sonsuz küçükler hesabında yaratıcı düşündüler ve bunlarla birlikte felsefeyi de e, düşünmüyorlar. E, Monat Monad halde bir aslında e, likemiz için şöyle bir şey var, bir çeker belki diye düşünüyorum. Her şey perceptir, her şey, bütün dünyayı algılarız. Ama taş algılar, her şey algılar. Ama algılarımızın bir kısmı bilinçlidir sadece. Perception'ın bir kısmı aperception'dır, yani bilinçli algılır. Diğer algılar öyle değildir. Ne gibi? Mesela biz deniz kayısında giderken aslında her bir dalgada, dalganın sesinde, her bir su zerresini algılıyoruz. Ama bilinçsiz olarak algılıyoruz. Bilinçli olarak algıladığımız bir şurak sesi sadece. Ama bilinçsiz olarak her bir su zerresini algılıyoruz. O halde bu bilincin açılış derecesine göre varlıklar. Farklı farklı varlık. <gülüyor> ama hepsi algılayan varlık. Hepsi bütün dünyayı algılayan varlık. Sadece bilinç bakımından aralarında bir, bir farklılık var. Bu da enteresan ama daha fazla da bir şey söylemeyeyim artık. Soru falan varsa şey. Ben de biraz uykuldum. Soru <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir 5-10 dakika daha uzatırız. Ben de şey soracağım. arkayı bakışa dönmeden... Yani bu paradokstan nasıl çıkabiliriz sizce? Yani hem çevreye zarar vermeden ya da olabildiğince az vererek nitelisel e, bakışla görmeden e, biraz da kapitalizm eleştirisiyle birlikte e, ne düşünüyorsunuz? İlkinden dolayı değil de antik inançları bir Çünkü pratik yararlı ilkeleri şu seneler ilkelerdi. Esas olan Antiohuru, Demorriaya adammış şeyler. Ve onun için de mesela boş zaman lazımdı. Çalışmak değerli bir şey değildi. pratik, praksis değerli bir şey değildi. Georia için boş zaman lazım. Ondan sonra boş zaman biliyorsunuz bir ayraklık yok zaman olarak. Ee, mesela protestan hakkında, değil mi? Ona dönüştü. Ne kadar hep bütün bunlar birbiriyle ilgili şeyler. Ee, şimdi 17. yüzyıl bu konuda çok iyi. Şey. Ama daha sonra hayra gelin demesine gerek yok. Hepimiz görüyoruz onun kabakasının gerilmesinden şeye kadar, doğal yerlere ve doğaya, doğaya, doğaya kadar ve ekolojik felaketlere kadar. Hepsini yaşıyoruz tabii ki teknolojik. E bu konuda e, yani ne denilebilir? Mekanizma, makine dediğimiz şey, teknik dediğimiz şey, e, kendi içinde finalite barındıran bir şey değil. Finaliteyi biz ona dışarıdan membru ediyoruz. Onun için bu empoze ettiğimiz finalite, onu ne için yapıyoruz? Yani çamaşır makinesi çamaşırın amacını bütmüyor. Biz o amacı bütüyoruz, onun için makineyi o yönde çalışır şekilde yapıyoruz, değil mi? Dolayısıyla tekniğin, kendi, teknolojinin kendi içinden gelen bir şey değil bu. İnsanın teknik ilişkisinden gelen bir şey. Dolayısıyla politik bir sorun da tabii doğrudan dönüşüyor. Haklısınız tabii ama insan şunu da şey yapıyor, yani politik sonra mı Çin'e bakın şimdi, göğe ağa soğudu, lideren ne yaptı, ben de ortalığı kirleteceğim arkadaş, siz zengin olana kadar bu kadar kirlettiniz doğayı, benim ne şeyim var yani, şimdi diyorsunuz ki ona dünya çok kirlendi, öyle bir tehdit yapma. başka türlü de bu insanları duyuramıyorum. Yani öyle bir şey vardı ki, bu küresel eşminin diyebiliriz dünya, yani çözüm bulamıyoruz şu an. Yani sırf dilim yetişildiği maalesef zor, büyük bir problem karşısındayız. Burada büyük güçler, büyük ikilerler, şeyler toplanıyorlar, bir şeyler yapmak istiyor, farkındalar. Yani, aptal olmak, deli olmak lazım farkında olmak için ama acaba çözüm bulabilecek miyiz? Yani... Diyorsanız ki işte buğdayların bilinen yönetiği şöyle oldu. Evet ama o sayede insanlara buğday veriyoruz. Başka türlü bu kadar bir kutu mümkün değil diyorlar. Yani basit sorunlar karşısında değiliz. <gülüyor> Buraya bir keşfi varmasaydık. Daha baştan başka türlü belki, e, yapmak da şimdi ne yapılacak? Ben de o konu çok değilim. Hocam ben Sikonoza ile ilgili çok merak ettiğim bir konu var da. E, bu Do, doğayı Tanrı olarak görmesinde bizi Panteizm'e kaymamızı engelleyecek e, nokta neresi olur? Yani e, doğayı Tanrı olarak görmesi e, şu anlama geliyor aslında. Bir aşkınlığa karşı. Yani, doğanın dışında hiçbir şey yok. Ne insan ne Tanrı. Doğanın dışında değil. Hatta o kadar tutarlı ki bu konuda, o kadar şey ki mesela insan sadece kendini biliyor. Kendi isteklerini farkında. Bu istekleri ama onda doğuran nedenleri farkında değil. Ve özgürce istediğini sanıyor. Canım şunu istiyor, özgür irademle bunu yapacağım. Halbuki belirlenmemiş hiçbir şey yoktur. Biz rüyamızda bile isteklerimiz belirlenmiş Sadece biz onu belirleyen nedenleri bilmediğimiz için özgürce istedikleri sanıyoruz. İşte bu yansıma, bu özgür irade yansımasını büyütüp, şey yapıp, e, tanrıya yansıtıyoruz. Yani bu antropomorfik yani insan biçimci bir tanrı anlayışı ve tanrı kavramına hiç yakışmayan bir şey. Yani müthiş bir monop gibi, astı astık, kestik, kestik böyle bir figür gibi yani bu felsefenin tanrı anlayışına rasyonel tanrı anlayışına, yani mükemmel bir varlık anlayışına hiç uyan bir şey değil. Ve aslında bir tür cehaletin ürünü. Ee, o halde her şey determinedir. İnsan da determinedir. Ama Spinoza'da asıl problem ne oluyor? Özgürlük. Peki özgürlük yok mu? Özgür düşünce taraftarı. O, ona şöyle bir sözüm getiriyor. Ee, özgürlük becerilenmemiş olmak değildir. Ama insanın doğasını gerçekleştirmesi, geliştirmesi, mükemmelleştirmesi, konatusunu e, beslemesi açısından uygun ortamları seyredir. <gülüyor> yani onlarla ilişkiye edilmektir. Bu anlamda biz e, ne kadar kendi mükemmelliğimizi gerçekleştirmeye bir canlandırıyorsak o kadar özgür oluruz. Tanrı doğal. Bütır, ne kimse ne rast ne de ot edecek bir doğal kişisel iradi dinlenme. Hiçse denin Hiç kimse bize dindar. var mı yoksa? gitti galiba. Tamam. A soktu ses